FİZAN EKSPRESİ Farsi Dünyanın müziği Hazırlayan ve sunan... Milat Bülent Kılıç. Selam ver dostane gerami. Eza Çık Radyo. Bername Fizan Express'i Ram Müsnevit. Milat Bülent Kılıç esta. İran'daki devrimci ayaklanmaların 128. günündeyiz. Yani 4 ay 1 hafta geride kaldı ve ayaklanmalar dalgalar halinde devam ediyor. Hafta başında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Avrupa Parlamentosu'nca terör listesine alınmasına yönelik eylem çağrıları vardı. E, bu çağrıcı grubun başındaysa İsveç Parlamentosu'nun üyesi olan İran kökenli Ali Rıza Ahundi yer alıyordu. Ahundi gelebilecek durumda olan yurt dışındaki bütün İranlıları Strasburg'daki büyük eyleme davet etti ve olaylar sırasında öldürülen çocukları andığı konuşmasında sık sık gözyaşlarına boğuldu. Salı günü son derece soğuk bir havada Avrupa'nın her yerinden toplanan binlerce, kimilerine göre 50 bine yakın İranlı, Avrupa Parlamentosu'nun İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine alması için kararlı bir eylem düzenledi. Strasbourg gibi bir kent için çok büyük bir kalabalıktı bu. Çünkü e, kentin nüfusu 300 bine bile bulmuyor. E, parlamentoda çarşamba günü yapılan oylamada Üyelerin ezici bir çoğunluğu devrim muhafızları ordusunun terör listesine alınması tasarısına evet oy verdi. E, bu bu biçimiyle de olsa büyük bir kazanım. Belki süreç sonuçlanmadı henüz tasarı boyutunda ama yine de büyük bir kazanım. E, bilebileceğiniz gibi devrim muhafızları ordusu Trump döneminde terör listesine alınmıştı. Ardından da Kanada devrim muhafızlarından ve Kudüs gücünden 10.000 kişiyi bu listeye dahil etmişti. E, Tabi İran Meclisi'nin de AB ülkelerinin ordularını terör listesine alma çağrısı yapan bir karşı tasarı hazırladığını söylememiz gerek. Bir parçayla devam edelim. E, parça besteci Emin Homay'a ait. E, Emin Homayi 1984 doğumlu bir müzisyen, bir besteci. Ben bu parçadan Türkiye'de yaşayan İran kökenli İran uzmanı Arif Keskin'in bir tweeti aracılığıyla haberdar oldum. Çok ilginç çünkü parçada kullanılan bütün sözler sadece olaylarda katledilen gençlerin ve çocukların adlarından oluşuyor. Yani Mehsa, Kian, Yunes, Nika gibi adlardan oluşan büyük ve acı bir liste sunuyor bize Emin Homayi bu parçasında. Önceki haftanın en önemli olayı Molla rejimi tarafından giderek kıskaca alınmaya çalışılan beluçların, özellikle de beluçların dini lideri Moğlevi Abdülhamid'in korunmasına ve savunulmasına yönelik eylemlerdi. E, Beluç halkının neredeyse tamamı İran'ın öteki kentlerinde düzenlenen eylemlerle eş zamanlı olarak rejime meydan okudu. E, rejim ise geçen hafta içinde Bu kez de Moğlevi Abdülhamid'e yakınlığıyla bilinen Moğlevi Muhammed Hüseyin Gorgüce baskı yapmaya başladı. Amaç Gorgic'i gözaltına alarak Abdülhamid'in çevresini boşaltmak, onu güçsüzleştirmekti. Bu proje şu ana kadar başarıya ulaşabilmiş değil ama şunu söyleyebiliriz. Hamaney eğer İran'ı aşarak Irak Suriye Lübnan'a uzanan coğrafyada Şiilerin dini lideri ise, Ebdul Heid' de adeta bütün bu bölgedeki sünnilerin dini liderine dönüşmüş durumda benim açımdan bunun tabi çok önemi yok fakat üzerinde mutlaka durulması gereken bir konu Edülhamid'in çoktandır bir şehhül İslam'ın bir dini liderin ötesine geçmiş bir ...siyasal lidere dönüşmüş olması. Cuma hutbelerinde söylediği kimi sözleri daha önce de aktarmıştım. Bu sözler bir şeyhul İslam'dan duymaya alışık olmadığımız türde sözler. Özgürlükçü, eşitlikçi sözler çünkü. Örneğin yeri geliyor Yahudilerin, ateistlerin veya bahayilerin de haklarının olduğundan... ...ve bunlara saygı duymak gerektiğinden söz edebiliyor... Kuşkusuz İran'ın muhalif kesimleri bu sözleri eden kişi bir din adamı olduğu için her zaman bu sözlere ihtiyatla yaklaşmaya çalışıyor. Ben de bir ihtiyat payı koyuyorum ama bir yandan da beluçların sadece güzel ve doğru şeyler söylemediğini aynı zamanda ölerek ya da ölümüne mücadele ederek kendilerini kanıtladığını da düşünüyorum. Dolayısıyla onları ciddiye alıyor ve saygı duyuyorum. Bu arada bir başka Moğlevi yani başka bir Mevlana olan ve Moğlevi Abdülhamid'e yakınlığıyla bilinen Abdülşehit Şehper e, adlı kişi kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü. E, elbette bunların rejimin çereleri olabileceğini bu katillerin söylersek fazla ileri gitmiş sayılmayız. E, bu kuşatmaya bir başka kuşatma daha eklendi. E, Zahedan kentinde E, beluçların her cuma toplanıp cuma namazı kıldığı, e, Moğlevi Abdülhamid'in cuma hutbesi verdiği Mekke Camii'ne giden yollar daha Perşembe gününden rejimin silahlı güçlerince kesilmeye başlandı. E, geçişler kısıtlandı. E, kimileri buradan geçerken gözaltına alındı. E, rejimin beluçlara özellikle de Abdülhamid'e savaş açtığı anlaşılıyor beluçlara. Ben daha önce de söylediğim gibi İstanbul dışında yaşadığım için programı size e, art zamanlı olarak sunmuş oluyorum. Yani daha önce hazırlamış oluyorum. Bu nedenle e, sizin bu programı dinlediğiniz saate göre söyleyecek olursam Cuma günü yani dün Zahedan'da Beluçlara yönelik bir saldırıdan endişe ediliyor. Kan döküleceğinden endişe ediliyor. E, bakalım ne tür gelişmeler olacak. Elbette ne olursa olsun bunları haftaya konuşuyor olacağız. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi olaylar başlayalı beri İran'daki gelişmeleri aktarmaya ve yorumlamaya çalışıyor. Ve her cumartesi saat 15'te yayınlanıyor. Son birkaç haftadır olayların tansiyonunda bir düşüş olduğunu söylüyorum. Bunun da havaların soğumasından tutun da Halkın dört ay aşkın bir zamandır sürmekte olan bu eylemler sürecinde yorgun düşmüş olmasına kadar çeşitli gerekçeleri olduğunu belirtiyorum. Ee, ama asıl gerekçeyi dürüstçe ortaya koymakta yarar var. Eylemcilerin safları bir süredir bölünmüş durumda. Ee, yurt dışında batı destekli bir takım gruplar, özellikle de Şah'ın oğlu yani Şah Muhammed Rıza'nın oğlu, Şehzade Rıza öne çıkmaya başladıkça ülke içindeki bazı gruplar dışlanmaya, ötelenmeye başlandı. Ee, ve halkın bir bölümü devrimin halkın elinden çalış, çalınmaya çalışıldığını düşünüyor. Ee, elbette bütün bunlara karşın halkın rejime öfkesinde değişen bir şey yok. Akşam olduğunda e, büyük kitleler sokağa dökülmüyor ama Halk pencerelerden, çatılardan rejim karşıtı sloganlar atmayı sürdürüyor. Bir gelişmeden daha söz etmem gerek. Ülke dışında bir grup internette bir kampanya başlattı ve Şah'ın oğlu Rıza'dan söz ederek, onu kast ederek Şehzade Rıza'ya vekalet veriyorum demeye başladı. Bu kampanyaya en çok da popüler kişiler yani selebritiler destek veriyor. eski şahoğlu Rıza Pehlevi batının ve yanılarının kendisine biçtiği devrimin liderliği rolünü epey benimsemiş olacak ki hafta içinde İran'ın bütünlüğü benim kırmızı çizgimdir anlamına gelen sözler etti. Dolayısıyla dedi, ayrılıkçı hareketlere yer vermeyeceğim bu süreçte ve İran bayrağı da şah döneminin bayrağı olacak dedi. Benim gördüğüm kadarıyla e, en azından bu olaylar başlayalı beri İran'da hiçbir etnik grup ayrılıkçı bir hareket yürütmüyor. Kürtler de, Beluçlar da, Azeri Türkleri de ayrılalım, başka bir ülke kuralım demiyor. E, diyenlerse 3-5 kişiden ibaret. E, İran tarihte görülmemiş ölçüde kaynaşmış, bütünleşmiş durumda. Ama Şahyanlıları aynı zamanda bir Fars milliyetçiliğini de körüklemeye devam ediyor. Bu yüzden olacak ki yeni ülkeye yeni bir bayrak belirleme fikrinden bile rahatsız oluyorlar. Bu tutumunda devrim gerçekleşse bile ülkeyi büyük çatışmalara sürükleyeceğini kestirmek ya da söylemek mümkün. Batı'nın e, büyük medya gruplarının Şehzade Rıza lehine yürüttüğü bu kampanyanın onun işine yaramadığını söylemek mümkün değil. E, şu an Şehzade Rıza son derece parlak bir konuma yerleşmiş oldu. Öyle ki Huzistan eyaletinde bile bazı gruplar Şehzade Rıza'yı vekil ilan eden sloganlar attılar. Biz bu olaylardan haberdar olabiliyoruz çünkü Batı destekli medyalar bu haberleri büyük bir hevesle veriyor. Oysa bunun tam tersi sloganlar atan Dehkolan halkına dair haberleri de yayınlanmıyorlar. İşte devrimin çalınması da böyle bir şey. Bazı devrimci gruplar ülkenin molalardan geri alınması sürecinde birilerine vekalet vermenin monarşiyi çağırmak anlamına geldiğini öne sürüyor. Biz yalnızca yasalara ve ilkel ilkelere vekalet verebiliriz, değerlere vekalet verebiliriz diyorlar. Bu da birilerinin seçimle gelip sınırlı bir süre kalıp seçimle de gitmesi anlamına gelir türünden açıklamalar yapıyorlar. Yurt dışındaki bu Şah yanlısı ve Fars etnik merkezli hareket birçok devrimci grubu olduğu gibi beni de rahatsız ediyor. Gerekçelerimi de programlarımda aktarmaya çalışıyorum. E, bu tutumun ülkeyi ve devrimci hareketin bütünselliğini bozduğuna inanıyorum. E, oysa Şah yanlısı bu kesimler İngiltere vari, monarşik bir rejim inşa etmek hevesindeler. Yani Şah'ın oğlu Rıza. Annesi ve kızı tahta oturacak, alttaysa batı tipi bir demokrasi kurulacak, bir parlamento düzeni oluşacak. Bu türden bir sistem inşa etmeye çalışıyorlar. Elbette bunu da ülke içindeki grupların öz eylemlerinden çok yabancı ülkelerin desteğiyle yapmaya çalışıyorlar. Plan bu, yani vaka bana böyle gözüküyor. Ben de bunu çok tehlikeli buluyorum. Çünkü İran'ın birçok eyaletinde açlık, yoksulluk, sefalet hakim ve halk gerçekten de bir yanıyla taş devrinde yaşıyor. Ama bu yabancı destekli kesimler halkın bu grupları, bu kesimleri için hiçbir somut şey önermiyor. Onları yeterince saymıyor ve ciddi almıyor. Dolayısıyla buradan bir şey çıksa bile halkın büyük bir bölümünün tatmin olacağını düşünmüyorum ben. Ama süreçte tamamlanmadığı her şeyin yönü. Değişebilir e, Çünkü ayaklanmalar sürüyor, halk hareket halinde bir sürü grup var. Bunlar ataklar yapabilir, e, bir araya gelebilir, ittifaklar kurabilir. E, bakalım, göreceğiz diyorum. Elbette ne olursa olsun bunları e, izlemeye ve aktarmaya, konuşmaya devam ediyor olacağız. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 15'te yayınlanıyor. Hafta içindeki önemli olaylardan biri bu eylemler sürecinde ilk idam edilen iki gençten biri olan Mohsen Şikari'nin katledilişinin 40. günü nedeniyle yapılan eylem çağrılarıyla ilgiliydi. E, bu çağrılar bütün ülkede karşılık buldu ve o gün birçok bölge ve kentte eylemler düzenlendi. İki gencin de e, işkencede öldürüldüğü haberi geldi. E, böylelikle bu eylemler sürecinde öldürülenler listesine yeni adlar eklenmiş oldu. Resmi rakam 600'e yakın insanın katledildiği yönünde ama ayaklanmacılar bu rakamlara inanmıyor ve sayının daha yüksek olduğunu düşünüyor. Çünkü rejimin ve baskı ve tehditlerinden ürken bazı aileler çocuklarının ölümünü duyurmamaya çalışıyor. Sessizce gömüyorlar onları. Bu arada bir de E, nerede olduğu bilinmeyen, e, kimsenin haberdar olmadığı insanlar var. E, bunların da bir kısmının öldürülmüş olabileceğini varsayarak eylemciler bu resmi rakamın e, gerçeği yansıtmadığı kanaatindeler. Almanca'nın büyük şairi Paul Celan'ın yaklaşık 30 yıl önce Defter Dergisi'nde bir metni yayınlanmıştı. E, onu bulup size aktarmak istedim ama dergiyi bulamadım. Ben de aklımda kaldığınca söylemek istiyorum size. Çevirmenin adını da hatırlamıyorum. Ona teşekkür ediyorum ve kusuruma bakmamasını diliyorum. Şöyle diyor selam o metninde yaklaşık olarak. Asılmışı dar ağacından çözdüklerinde göz kapakları henüz kapanmamıştı. Cellat aceleyle uzanıp idamlığın göz kapaklarını kapattı. Bu sıra... Dar ağacı kendini yaprakları olan ulu bir ağaç sandı ve şöyle bir silkindi. Ama bunun böyle olup olmadığını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Çünkü o sıra herkes utancından yere bakıyordu. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her cumartesi 15'te yayınlanıyor. Biliyorsunuz ayaklanmalar başlayalı biri program bir haber ve yorum programına döndü. Ben de size her hafta olup bitenleri aktarmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu süreçte dileyenler benimle fizanexpress.yahoo.com adresinden iletişim kurabilirler, gerek duyuyorlarsa. İran'da ülke genelinde birçok gaz, petrol ve petrokimya tesisinde grevlerin, eylemlerin düzenlendiğini ve hafta içinde bu listeye yenilerinin katıldığını da söyleyerek başlayalım. Ama bu eylemlerin ülkedeki gaz sıkıntısına ne kadar etki ettiğini en azından ben bilmiyorum. Bunu da kolayca bilinebileceğini sanıyorum. doğrusunu isterseniz. Geçen hafta da söyledim. İran dünyada en büyük gaz rezervlerine sahip ikinci ülke. Buna karşın ülkede günlerdir bir gaz kıtlığı yaşanıyor. Şimdilik... ülkenin tamamında değilse de en çok e, en az 5 eyalette ve birçok kentte e, bütünüyle gaz akışı kesilmiş durumda. Türkiye'nin tersine İran'ın birçok bölgesinde epeydir çok sert bir kış yaşanıyor ve bazı kentler e, son 15 yılın en soğuk günlerini yaşıyor. E, büyük turistik kentlerin dışında İran'ın birçok bölgesinde derin bir sefalet hakim. E, ve bu bölgelerde insanlar ilk günlerde kasaydı, e, naylondu, şuydu buydu ne varsa yakıp ısınmaya çalıştılar. Ama e, eksi bilmem kaçlara hava sıcaklığı karşısında e, sonunda çaresiz kaldılar. Birçok evde e, tüp, elektrik ocağı ya da soba olmadığı için e, hatta gaz kıtlığı giderek elektrik üretimini de aksatmaya başladığı için çok ağır sonuçlar doğurdu bu durum. Dolayısıyla Torbetecem kentinde halk çıldırdı ve sokaklara döküldü. Valiliği ve bazı devlet kurumlarını kuşattılar, slogan attılar. İran kızılayının depolarını basıp işlerine yarayacak türden her şeye el koydular. Çünkü halk özellikle de çocuklar günlerdir evlerde battaniyelerin altında birbirine sokulmuş halde yaşıyor. Sıcak yemek yiyemiyor, banyo yapamıyor. Bu durumun sonucu olarak da hastaneler hastalarla dolmuş durumda. Ee, büyük kuyruklar var her yerde. Özellikle tüp gaz kuyruğu e, oluyor bunlar. Birkaç kilometreyi bulabiliyor. Ee, hatta Horasan'da ve Erdebil kentinde çekilmiş e, videolar vardı. E, bu videolarda tavuk çiftliklerinde de binlerce tavuğun soğuktan e, Öldüğü gözüküyordu çünkü oralarda gazla ısıtıyorlarmış anladığım kadarıyla e, soğuktan bu hayvancağızlar ölmüşler. E, ülkedeki gaz kıtlığının gerekçelerine dair sayısız söylenti var. E, bunlardan biri artık epey eskimiş olan altyapının yenilenmesi gerektiği biçiminde. E, o eski teknolojinin talebi karşılayamayacak düzeyde üretim yaptığını söyleyen uzmanlar var. Ee, öte yandan halkın yayınladığı videolarda Pakistan yönüne hareket eden çok sayıda tanker gözüküyor. Halk üretilen gazın Katar'a, çevre ülkelere, özellikle de Lübnan, Irak, Suriye'ye sevk edildiği kanaatinde e, söz konusu gaz gelirlerinin büyük bölümünün mollaların cebine girdiğine, kalanınsa rejimin çerilerinin finansmanına ayrıldığına inanıyorlar. Ee, halk Hume'nin iktidara gelme sürecinde bedava elektrik, su, gaz sözü verdiğini hatırlıyor. Hatırlayanmayanlara da bu yayınlanan videolar aracılığıyla hatırlatılıyor. Yani bu gaz sorunu en kısa zamanda çözülemezse ve halkın devrimci eylemleriyle birleşecek olursa Molla rejimi ciddi bir belayla karşı karşıya kalacak. İran halkı Baskıcı e, Hunhar-Molla rejiminin uyguladığı her türden şiddetin ötesinde açlığa, yoksulluğa, susuzluğa, hava kirliliğine, değer kaybeden İran tomenine ve şimdi de gaz ve e, elektrik kesintilerine karşı zorlu bir mücadele veriyor. E, özetle rejim ülkeyi yönetemiyor. E, ülkeyi eğer öyle bir şey söylemek mümkünse e, ülke... Otomatik pilota bağlanmış olarak gidiyor. Yani halk biraz silkinse ve olayların başındaki birlik duygusunu yenileyebilse e, Molla rejimini yıkıp geçecek. Ama ne yazık ki bu kez de kendi içinde bir bölünmeyle e, uğraşıyorlar. Bakalım neler olacak. Son haftalarda yüz tanıma teknolojilerinin İran polisince eskisinden daha fazla kullanıldığına ve kullanılacağına ilişkin bir takım haberler yayınlanır oldu. Bu haberlere göre polis örneğin metrolarda eylem düzenleyenleri yüz tanıma teknolojisiyle daha sonra saplayacak ve onları evlerinde tutuklayacak deniyor. Sanıyorum bunun da yarattığı bir tedirginlik oldu büyük kentlerde. Programı Üstad Merzien'in çok hoş bir şarkısıyla kapatacağız. Tanrım mutluluğu bu dünyada ver çünkü kıyamet çok uzak diyecek şarkı. Üstad Merziye, kardeşi Halkın Mücahitleri Örgütü'nden olduğu ve idam edildiği için ömrünün son düzlüğünde ne yazık ki Halkın Mücahitleri Örgütü'ne yanaşmıştı. Halkın Mücahitleri, bırakın Molla rejimini muhalefetin bile sevmediği, hatta nefret ettiği tuhaf bir örgüt. Sabıkaları olan bir örgüt. Ama öyledir diye Üstad Merziye'yi dinlememekte büyük kayıp olurdu. Ta bername diğer, Digar, Golo, Golzarbaşşit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.